Aziz, sıddık ve fedakar ve vefakar kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye ve İimaniyede kuvvetli ve kıymetli ve çalışkan ve muktedir arkadaşlarım. Bu dünyada benim için medar-ı teselli sizlersiniz ve hakkınızda büyük ümitlerimi doğru çıkardınız. Cenabı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. İrsalatınız ve bilhassa 10. söz buraya o derece faide verdi ki Her bir sayfasına mukabil elimden gelseydi, büyük bir hediye verirdim. Çoktan beri görmediğim için ben hangisini okursam, en birinci budur derdim. Ötekine bakardım, bu birincidir. Daha öbürüsüne baktıkça hayret ederek, kati kanaatım geldi ki, risalet Nur'un kitapları birbirine tercih edilmez. Her birinin, kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mu'cize-i maneviyye-i Kur'aniyedir. Evet bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risaletün Nur'un heyet-i mecmuası sair şahsi büyük mürşitler gibi kendine muvafık ve hakikati ilmiye münasip olarak birkaç nevi ve bilhassa hakayık-ı imaniyenin izharında, intişarında azim kerametleri olduğu gibi üç keramet izahiresi bulunan Mucizat-ı Ahmediye 10. söz ve 29. söz ve Ayetül Kübra gibi çok risaleleri dahi her biri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emareler ve vakalar bana kat'i bir kanaat vermiş. Hatta sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşit gibi yetiştiğine müteaddit vakalar şüphe bırakmıyor. Bir saat tefekkür, bir sene ibadet nafile hükmünde. Bir misali, nurun hizb-i ekberidir diye müşahede ettim ve kanaat getirdim. Haşiye, Ayet ül Kübrâ'nın üçüncü menzilinin başında, Ahmet-i Fârûkî, Risale-i Nur hakkında demiş ki, mütekellimiğinden biri gelecek, bütün hakayk-i imaniyeyi kemal vuzuh ile beyan ve ispat edecek. Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, belki Risale-i Nur'dur. Ehl-i Keşf, Risale-i Nur'u, ehemmiyetsiz olan tercümanı suretinde keşiflerinde müşahede etmişler, bir adam demişler. Sizlere risalet Nur'un Hizb-i Ekber'ini ve Kur'an'ın Hizb-i Azam'ını göndermek isterdim. Fakat Hizb-i Azam çok uzun olduğundan daha yazdıramadım. Hizb-i Ekber ise, tercüme etmek istedim, şimdilik vazgeçtim. Sizin gibi kardeşlerin tercümeye muhtaç olmadığını düşünüp, Yalnız arabî suretini göndereceğim inşallah. Sizlere evvelce Ayetül Kübra'nın birinci makamının hülasası namıyla gönderdiğim parça o hizbin esasıdır. İhtiyarsız o esasa küçük fıkralar ve bazı kayıtlar ilave edildiği vakit birden başka bir şekil aldı. İnkişaf ve inbisat ederek Ayetül Kübra'nın misale-i musaggarı gibi şehadeti tevhidiyesi parladı, manaları ziyalandı, Ruhuma, kalbime, fikrime büyük bir inşirah vermeye başladı. Ben de en yorgunluk ve usanç zamanımda onu mütefekkirane okudum, büyük zevk ve şevk hissettim. Bir suala cevap olarak yazdığım bir fıkrayı, size de faydası olur ihtimaliyle beyan ediyorum. Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütala eden bir kısım zâtlar taraflarından soruldu.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 Saadet ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. Hem risaletin nur en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır. Sonra başkalara bakar. Elbette nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders, gayet kuvvetli ve hallistidir ki, bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs maneviyi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Hem Risalet-ün Nur, sair ulemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarı ile ders vermez ve evliya misillü, yalnız kalbin keşfu zevkî ile hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teâbünü ayağı ile hareket ederek, evci alaya uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar, hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir. Aziz tam sıktık kardeşlerim. Benim bu dünyada medare-tesellüm ve sürurum sizlersiniz. Eğer sizler olmasaydınız bu dört sene azaba dayanamazdım. Sizin sebat ve metanetiniz bana da kuvvetli bir sabru tahammülü verdi. Birden hatıra gelen dört nokta. Birincisi kardeşlerim bu zelzele benim itikadımda şakkı kaner gibi bir mucize-i Kur'andır en mütemerridi dahi tasdike mecbur eder bir vaziyete girdi. İkincisi, eski zamandan beri hiçbir cemaat, Risale-i Nur'un şakirtleri kadar hak ve hakikat mesleğinde pek çok iş görmekle beraber, pek az zahmetle kurtulmamışlar. Bizim hizmetimizin ondan birini yapanlar, zahmetimizin on mislini çekmişler. Demek biz, daima şükür ve elhamdülillah dedirten bir haldeyiz. Üçüncüsü, Ben gönderilen risaleleri mütalaa ettim. Bir kısım hakikatları mükerrer gördüm. Makam münasebetiyle tekrar edilmiş. Benim arzu ve belki ihtiyarım olmadan ne için böyle olmuş? kuvve hafızama gelen nisyandan sıkıldım. Birden şiddetli bir ihtar ile 19 dokuzuncu sözün ahirine bak denildi. Baktım, Risaleti Ahmediyye'nin Aleyhissalatu Vesselam mucize-i Kur'aniyesinde tekraratının çok güzel hikmetleri tam tefsiri olan Risaletin Nur'da tamamiyle tezahür etmiş. O tekrarat, o hikmetler için tam yerinde ve münasip ve lazım olmuş. Hem Lütfü, hem Abdurrahman, hem Hafız Ali hükmünde Küçük Ali sizin namınıza da 29. Lem'a-i Arabiye'nin tefsir ve tercümesini istemiş. Benim şimdi onun ile meşgul olmaya ne vaktim var, ne de halim müsaade eder. İnşallah ileride Risalet-i Nur'un başka bir şakirdi o vazifeyi yapacak. Hem yirminci mektub ile otuz ikinci söz, bir derece ulem'a'yı izâ ederler. Hazret-i Ali radıyallahu anh, iki defa tükâdü siracün nur-i sirren sırrıyla, perde altında gizli parlamasına işareti, bizi ihtiyata sevk ve emreder. Bir meseleye gayet kısacık bir remz ile, Zekâvetinize fehmini havale ediyorum. Sual: Yerin korkudan titremesi ve hiddeti neden rusa gelmiyor ve yalnız? Cevap: Çünkü nesh olup tahrif olmuş bir dine karşı dinsizlik ile ihanet başkadır ve hak ve ebedi bir dine karşı ihanet ise yeri titretiyor, kızdırıyor. Mukaddemi Haşriye'nin makamatını istiyorsunuz. Şimdiki vaziyetim hiçbir vecihle müsaade etmediği gibi, haşredaer yazılan hakikatlar, bürhanlar umuma nisbeten ihtiyaca tam kâfi olduğundan, çabuk yazmasına manen icbar edilmiyorum. Bir parça tehir edildi ve tacil edilmedi. Hem ben, burada kayıtlar altındayım. Es-sabru miftahul ferac ve sürûr Bismihi Sübhaneh ve immî şeyin illa yusebbihü bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Aziz, sebatkâr, fedakâr, sıddık kardeşlerim. Evvela, gelecek bayramınızı tebrik ederim. Vel fecri ve leyalin aşr. Kasem-i Kur'anî ile fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana Hem ehli imana çok bereketli ve nurlu olmasını Rahmet-i rahman'dan niyaz ederim. Saniyen size bir küçük sehvin büyük bir nükte-i gaybiyesiyle karşı sayfedeki haşiyeyi mevkilerinde yazmak için gönderdim. Salisen Hulusi'nin bir gaiyesi var diye hissediyorum. Merak etmesin Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşekkatleri madem sevap verir, geçerler, o musibetlere karşı sabır içinde şükür ile, metanetle mukabele edilmek gerektir. Hem o, hem sizler bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz. Rabian Risalet-ün-Nur, kendi kendine Kur'an'ın himayeti ve hıfz-ı Rabbani altında intişar ediyor. İmam-ı Ali radıyallahu anh, iki defa sırren, sırren demesi işaret eder ki, perde altında daha ziyade feyiz ve nur verir. Sizin gibi kardeşlerim, zamanın sarsıntılı hadisatına karşı, şimdiye kadar gibi, yine tam mukavemet eder ümidindeyim. Men âmene bil kader, emine minel keder düsturumuz olmalı. Aziz kardeşlerim, bil mukabele bayramınızı tebrik ederim. Sıhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu, ve üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabi hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlık ile kabili i tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde hâlıkıma hadsiz şükür ederim ki, her derdin en kudsi dermanı olan imanı ve imanı ı bilkaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi. Aziz ve sıddık ve halis kardeşlerim, Rabb-i Rahîm'ime hadsiz şükür olsun ki, sizin gibileri risalet nura sahip ve naşir ve muhafız halketmiş. Benim gibi aciz bir biçarenin zayıf omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiş. Kardeşlerim, bu defa üç mektubunuzda birden, üç hulusi, üç sabri, üç hakkı gibi kıymettar dokuz kardeş gördüm. Hapiste, Abdurrahman'ın pederi yerinde, benim elbiselerimi yamalayan, hakkının ciddi ve hakikatli uhuvvetini ve talebeliğini, tahminimden daha ileri terakki ettiğini bildim çok mesrur oldum Sabri kardeş beni saran ve bağlayan ağır kayıtlara ehemmiyet vermiyorsun halbuki buradaki evhamlı ehli dünya benim ile pek fazla meşgul ve alakadardırlar hatta hatta hatta her neyse hem benim hakkımda, bin derece haddimden ziyade hüsnü zan ile kıymet ve makam vermek Yalnız Risale-i Nur namına ve onun hizmeti ve Kur'an elmaslarının dellallığı hesabına kabul olabilir. Yoksa hiç ender hiç olan şahsım itibariyle kabule hakkım yok. Parlak ve çalışkan kalemiyle hem risaletin Nur'un hem bizim hatıralarımızda çok ehemmiyetli mevki tutan ve yerleşen hafız Tevfik'in yazdığı ayetül Kübra Risalesini münasip gördüğünüz zamanda gönderirsiniz. Dokuz sene yazılarıyla mesrurane ünsiyet eden gözlerim, hasretle o yazıları görmek istiyor. Kıymettar hulusi ve hakkı gibi kardeşlerim. Hakkının dediği gibi, Sabri'nin mektuplarını aynen onların yerine kabul olmuş. O cihette ile muhabere kesilmemiş, devam ediyor. Hadsiz şükür ve hamdü sena olsun ki, risalet Nur gittikçe parlak, harikane fütuhat-ı imaniye yapar. Kendi kendine inşallah her görenin kalbinde yerleşir, muannitleri susturur. Bir Erkefsiz gaybi altında düşmanları şaşırtmış, kör gözleri onu görmüyor, izini bulamadığı halde parlak faaliyetini müşahede ediyorlar. Bu vakit pek ziyade ihtiyat lazım.